Nesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Merit. Ben Demokan. Bu hafta sizlerle büyüyü konuşacağız. Büyü üzerine konuşacağız. Büyü nedir, ne değildir, niye yapılır, niye yapılmaz. Bir zamanlar ne ifade ediyordu, günümüzde ne ifade ediyor. Zaman içerisinde büyü denilen mevhum neler kazandı, neler kaybetti ve şu an nerede konularına bahsedeceğiz. Tabii bu arada da büyü edebiyata, sinemaya, ondan sonra oyunlara... Yani aklınıza gelebilecek her türlü eğlence ve kültürel sektöre damgasını vurmuş, izini bırakmış bir konu. Onlardan da bahsetmeden geçmeyeceğiz. Ayrıca büyüyü biraz da hem korku hem de fantastik kurguda yeri olduğu için bir geçit gibi kullanmayı da düşünüyoruz. Yani o yönde ilerleyeceğimiz aşikar bu da bir köprü aslında biraz ondan da bahsetmek gerek. Evet büyüden bahsettiğiniz zaman fantastik kurgu ya da fantastik... Yaklaşım mı diyelim? Yani bundan bahsetmemek çok ayıp olurdu. Eksik kalırdı bu bütün konuşma, e, tartışma. Belki ileriki bölümlerde bazı dinleyicilerimiz de soruyor. Belki fantastik konulardan da bahsedebiliriz. Şimdi ben bunu gülümseyerek söylüyorum. Tabii ki bahsedeceğiz. <gülüyor> bir de e, unutmadan bari girişte şunu da söyleyeyim. Biz her bölümün yayınladığımızda altında yazılı olarak e, hem e, bir özet yazıyoruz hem de Kaynaklarımızı veriyoruz. İlgilenen arkadaşlar, çalıştığımız kaynakları YouTube'daki videoların ya da iTunes'daki açıklamalar kısmında bu kaynaklara da ulaşabilirler. Aç, açık bakabilirsiniz yani. Evet, bu kamusal spotumuzu şeyle de arttırabiliriz. <gülüyor> Soru, görüş ve yorumlarınızı, bölüm önerilerinizi, kaçırdığımız şeyleri lütfen bizi iletin. Biz internette çok görünen bir ekibiz. Bizi Facebook'tan, kendi blogumuzdan, Kahraman Giller'den ve YouTube'dan bulmanız Twitter'dan. Mümkün iTunes'da var. Galiba biz her yerdeyiz. O yüzden internete girdiğinizde bizi görmeme şansınız yok. Lütfen bize ulaşın, fikrinizi söyleyin. Belki ileride dinleyici görüşleri gibi bir kısımda yapabiliriz. Çünkü çok değerli insanlarla tanışıyoruz bu yayınlarımızı yaptığımızda. Büyü tam olarak nedir? Büyünün teknolojiyle ayrımı Eski zamanlardaki teknolojiye büyü mü deniyordu? Gibi bir soruyla ayrımı mucizelerle arasındaki farklar bu gibi konuları konuşacağız hemen küçük bir alıntı yapmak istiyorum benim çok sevdiğim bir kitap var hatta instagramda da gerisi hikaye tagiyle paylaşmıştım bunu Dan Burton ve David Grandin'in daha önce musallat bölümünü çektiğimizde çokça faydalandığım bir eseri var Büyük gizem ve bilim batı uygarlığında okült kitabı Vaktinde varlık yayınlarından çıkmış. Yayın tarihinde söyleyeyim ki belki baskısını bulursunuz zor görünüyor. 2004 yılında çıkmış benim elimdeki baskı. Yenisi varsa pardon 2005 yılında çıkmış Ekim'de. Yenisi varsa kesinlikle gördüğünüzde kaçırmayacağınız bir kitap olsun. Bu türlerle meraklıysanız diye söylüyorum. Bizi çok besleyen bir kitap. Hemen e, bir alıntı yapmak istiyorum. Franz Hartmann'dan modern bilim insanın bir hayvan olduğunu kanıtlamaya çalışır. Üstatların öğretileri ise burada üstad öğretilerini bilim şey, büyü olarak alın. Üstadların öğretileri ise onu bir tanrı olabileceğini gösterir. Modern bilim onu yani insanı kendi ağırlığını kaldıracak bir güçle donatırken, kadim bilim ise ona dünyanın kaderini belirleme gücünü atfeder. Aslında bilimle, şey, bilimle büyünün arasındaki farkı çok net anlatabileceğimiz. Yani bugün hala büyüyü savunan insanlar, büyünün gerçek olduğunu savunan insanlarla karşılaştığınızda aklınıza bulundurmanız gereken şey bu. Franz Hartman Bey'in gayet güzel bir çerçeve içerisinde oturttuğu şey bu. İnsanların at, gönlünden atması zor bir mevhumdan bahsediyoruz. Çünkü bilim size çok uzaktaki yakınlarınızla görüntülü konuşmayı verirken büyü size çok uzaktaki yakınlarınızı eğer kaybettiyseniz, öldüyse tekrar hayata döndürme gücünden, gücünü vermekten bahsediyor. Çok başka kendini evrenin merkezine koyan ve e, mucizeler ya da büyük lanetler yaratabileceğiniz bir şeymiş gibi bilgiyle donatıyor sizi. Gerçekliği tartışmalı olmakla beraber sunmuş olduğu şeyler bunlar. Bilim biraz daha gerçekçi duruyor bu noktada. Ben de bir alıntı yapmak istiyorum. Bu da D Fraser'ın Almanca bir kaynaktan. Fraser şöyle diyor. Doğa yasalarının gerçek dışı bir sistemidir. Yanlış bir bilim ve verimsiz bir sanattır diyor. Bu kaynaklar bayağı eski kaynaklar. O biraz da taraflı kaynaklar aslında. Ama söylediği şu biraz da zorlayıcıdır. Nesneleri ve doğayı öznel bir görüş açısından yorumlar. Kendi çıkarı için kullanır. Bencildir. Çıkış noktası olarak insanı alır. Orta bir yolu yoktur. Olumlu uçla olumsuz uç. Akla kara arasında iş görür. Evet. Şimdi burada iki tane küçük ayrım var aslında bakarsanız. Bir baştan alırsak eğer Büyüyü Bert Hansen, Orta Çağ'daki Büyüyü anlatırken daha pratik bir teknoloji ile arasında bir benzerlik kurmak için şöyle bir cümleden cümle sarf ediyor. Büyü hedeflediği, yani Büyü'nün hedeflediği şey yalnızca bilgi ya da anlayış değil, yararlı bir başarıydı diyor. Orta Çağ'daki Büyüyü tanımlarken. Aslında bu faydayı işaret ediyor. İnsanlar durduk yerde kendi keyfine ya da sadece güzel olduğu için Büyü yapmıyorlar diye tanımlıyor. Büyü çünkü aynı zamanda korkulan, aynı zamanda herkesin gerçekleştiremeyeceği ama sonuçta ak ya da kara bir fayda sağlayan bir şey. Bir getirisi olan bir şey. Ve bu nedenle de pratik, insanların denemeye kendini mecbur hissettikleri bir şey. İçinden çıkamadıkları buhranlarda işte ne bileyim karşılıksız bir aşktan tutun da bir musibetten kötü bir Atıyorum feodal beyden ya da kraldan kurtulmak için bile bir ölüm büyüsü yapılmasından bahsediyoruz ya da bir aşk büyüsü gibi. Genelde bir faydası olması gerekiyor büyüyü tanınmadığımızda. Büyünün türleri olduğunu burada biraz bahsetmek gerekiyor. Çünkü eski tek, eskiden teknolojiyi büyü deniyordu gibi genel birazcık da bizim de çok sık belki de dile getirdiğimiz ama aslında kabaca bir tabir olan bir mevhum var ortada. Büyü aslında eski teknolojiyi ifade ediyor ama tek başına bu tarım yeterli değil. Çünkü büyü aynı zamanda başka şeyleri de anlatıyor. Büyünün türlerine baktığımızda. Özellikle Orta Çağ Avrupa'sındaki büyüden konuşurken... ...Bert Hansen'den açıklamaya devam edelim. Biraz önceki o vurucu tanımı yaptığı yerden. Hansen'in açıkladığı gibi bilim devriminden önce insanlar olguları... ...üç kategoriden birine dahil ederek sınıflandırırlardı Doğal, doğa dışı ve doğa üstü. Doğal olgular... Doğada normal olarak meydana gelen çoğu zaman gerçekleşen eylemlerdi. Yani taşlar yukarıya değil aşağıya doğru düşerdi. Ortalık tamamen karardığında insanlar etrafı göremezlerdi. Güneş her sabah doğudan doğardı ve benzeri. Doğa üstü olgular Tanrı bir mucize aracılığıyla doğrudan müdahale ettiğinde meydana gelirdi. Örneğin bir insan ölüp de dirildiğinde veya mucizevi bir şekilde şifa bulduğunda bu doğa üstü bir olaydı. İlginç olan ise şu doğa dışı, yani bu gene Hansen'in kendi üretmiş olduğu bir tanım. Doğa dışıyla doğa üstünü karıştırmamak gerekiyor. Yani boyutsal olarak da farklılıkları var onların. Bugün hepimiz yerden havalanan bir masanın doğa dışı olduğu konusunda fikiriz. Fırlatılmamış bir taşın havada uçması da öyledir. Ama orta çağda yaşayan biri fırlatmak için bir sapan kullanılmış olsa bile taşın havada uçmasının eşit derecede doğa dışı olduğunu söylerdi. Çünkü sonuçta oraya nasıl gelmiş olursa olsun havada uçmak taşları normalde ve doğal olarak yaptıkları bir şey değildi. Çok basit bir e, ayrım. Doğa dışı kategorisine giren başka olaylar da vardı. Örneğin zembereği kurulan küçük mekanik bir böcek doğada kendi başına bulunamadığında doğa dışı olarak tanımlanırdı. İki başlı buzağlar da sık görülmez mesela. Onlar da doğa dışı olarak görülebiliyordu. Ama biz bugün kendi elimizdeki bilimsel ve teknolojik altyapıyla hem bunları gerçekleyebiliyoruz hem de bir açıklaması buluyoruz. Yani bazen doğa, buzağlar genetik mutasyon nedeniyle çift başlı doğabiliyorlar bozukluk yüzünden ya da kol saatlerimiz var kolumuzda. Ama gene de bugün doğan iki başlı buzağı sen doğa, doğa üstü kabul etmesen de doğal da kabul etmiyorsun. Aynen öyle doğa dışı kavramı da direkt olarak buradan geliyor. Ama eskiden insanlar mevzuya baktıklarında genetiği bilmiyorlar DNA'yı bilmiyorlar. O yüzden böyle bir kafa karışıklığı yaşıyorlardı. Büyü de burada devreye giriyordu. İnsanların diline pelesenk olmuş bir şekilde işte bu doğa dışıdır ve bu işin içinde kesin büyü var. Ya da bu büyülü bir olay gibi anıyorlardı bahsediyorlardı. Hala bir çocuğun doğmasını bile bu büyülü bir olay gibi anlatırız yani böyle. O andaki hislerimizle, duygularımızla bu zannediyorum birkaç bin senelik bir alışkanlıktan, bir histen kaynaklanıyor. Büyü kavram olarak konuşuyoruz şu anda ama bu söylediğin bana düşündürdüğü şu büyü yapılan bir şey ya genelde hala birileri büyü yapıyor, yaptırıyor. Ne evet. zaman yaptırıyor? Doğumlarda, evlenmelerde ve ölümlerde. Çoğunlukla büyü bu noktalarda, bu büyük geçişlerde aslında kullanılan bir şey. Evet. Şimdi büyünün genelde bütün dillerde eş anlamlı kullanılan bir şey olmasına rağmen pek kimsenin çok konuşmadığı bir ayrımı var. Ben bir onu söylemek istiyorum. Bir magi var. Bu magic'in, büyünün geldiği köken. Bir de zaveray var. Bu da sorcery'nin kökeni. Şimdi magi olayları doğanın gidişatını etkilemek, törenlerle yüksek varlıkları toplumun lehine zorlamak vesaire. için kullandığımız zaman bu magi Zauberai ise bireysel ve gizli yapılan bir şey. Kişisel gaye ya da başkasına zarar vermek için yapılan yani büyünün içinde maci ve sorcery bu şekilde ikiye ayrılıyor. Biraz maciye bakalım isterseniz. Majinin çıkış noktası M.Ö. Yunanlılar ve Perslerin savaştığı döneme rast geliyor bu dönemde Perslerin rahipleri var ve savaş esnasında çeşitli ayinler yapıyorlar. Bu rahiplere o zaman magoş. Yani söyleyişi tam bu mudur o zaman için bilemem ama yani yazıldığı gibi söylüyorum magoş deniyor ve magia veya işte magus kelimesi de zaten buradan çıkıyor. Tabii Yunancaya da eski antik Yunancaya da bu şekilde girdiği için daha sonra İngilizceye geçişi veya Latinceye de bu şekilde oluyor. Tabii bu rahipler yaptıkları ayinler Yunanların veya diğer milletlerin bildiği bir şey değil ki e, senle de konuşmuştuk. Bunlar o zamanın zerdüşleri, zerdüş rahipleri ve savaşı manipüle etmek için bir şekilde işte koruma kalkanı için veya işte başarılı olmak için zafer kazanmak için yapılan çeşitli ayinler bunlar. Evet, bir de şey de var Yunanların Olaylara ya da karşılaştıkları şeylere bakışları e, genelde birazcık daha büyülü bir dünya içerisinde yaşayan bir antik milletten bahsediyoruz. O nedenle biraz daha değişiktir bugünkü insandan. Mecler yani bahsettiğimiz o zerdüş raipleri, yüksek rahipler tabii herkes Mej olamıyor. Mecler sadece Ahura Mazda'ya tapan ya da onların o dinin gerektirdiği gerekleri ibadetleri yerine getiren kişiler değil. Aynı zamanda küçük küçük bilim adamları da. Çünkü yangın bombaları da kullanıyorlar. Mesela neften deraz e, en nezarlar vardır. Tam kullanamadım şimdi kelimeyi. Ama toprağın yüzüne vurmuş seviyede Antik Çağda'da bilinen bir petrolü düşünün. Yanıcı maddenin bir yangın bombası haline getirildiğini ve savaşlar esnasında da ağır piyade Yunanların üzerine yakılarak atıldığını düşünün. Bugünkü Moot of gibi bir etkisi var. E, bu fireball atan meclerle karşılaşan da Yunanları karşı taraftan düşünün. Mejler kendi coğrafyalarında özellikle kötü şeyler değil ve büyücü de değiller bu noktada. Hatta iyi büyücüler ya da işte tanrıya yakınlaştıran kişiler avramazların kulları diye geçiyorlar. Ama Yunanlılar kötü bir tecrübe, kötü bir ilk karşılaşma yaşadıkları için genelde bugün kültürümüze de mal olmuş bu şekilde meji majiyi şey oluyorlar. Nedir adı? Kötü şeylerle anlıyorlar. Zaten alışılmışın dışında yani onlar için veya diğer milletler için yani Perslerin haricinde diğer milletler için alışılmadık bir durum olduğu için bu. Yani tabii ki muhakkak her milletin kendine ait ayinleri veya törenleri veya işte daha sonra konuşacağımız gibi işte şamanistik törenler olsun veya işte ne bileyim başka tür törenler olsun. Bunların dışında olduğu için bu zaten onlara tamam tamamıyla bugünün deyimiyle anortodoks yani alışılmışın dışında veya kuralların dışında. Geliyor. O evet. yüzden de zaten o günden itibaren günümüze kadar ve hala günümüzde de bu şekilde kabul ediliyor. Evet. Bu kelimenin ilk geçtiği dediğim gibi e, milattan önce 6. yüzyıl e, demiştik. İlk yazılı olarak kullanıldığı örneği Darius the Greek, Büyük Darius'un Behistun Inscription yani Tanrı'nın yeri olarak geçen ve 3 farklı dilde yazılan bu Rosetta Stone gibi aynı şekilde e, farklı 3 dilde yazılan bir eserde e, rastlanıyor. Eski Persçe... Elamit de Babilon yani Babil dilinde yazılmış bir eser ve burada geçiyor. Ve buradan da zaten çıkıştan sonra evrile evrile e, günümüze kadar geliyor. Kendi dilimize gelecek olursak. Bayağı bir araştırdım ben bunu hani çok fazla derine inene inemiyorsun açıkçası. Çünkü e, hani biz, bizim dilimize de çok fazla girmiş çıkmış şeyler olduğu için. Ama sonuçta şöyle büyü, büyü Uygurca. Çok benzer bir kelime. Sihirbaz, büyücü, bilgin, bilge anlamına gelen bir kelime bu. Ve bizim büyüye çok benziyor. Bügü, bükü var. Bu da kaşgarlığının lugatına girmiş olan. Aslında bunu alabiliriz direkt olarak. Bilgin, akıllı, hekim olarak geçiyor. B, aynı zamanda Moğolca'da şaman anlamına geliyor. Hepsini toparlayacak olursak, büy, bö ve bük kökünden türetli düşünecek olursak, etkileme, yayılma, kapatma anlamında da olduğunu düşünecek olursak bunların hepsi aslında bunu içerebiliyor. Yani büyük kelimesinin aslında bunun toplamından gelen bir özet olarak düşünebiliriz. Ben etimolojik olarak oraya bükmek, yani oradaki kökteki, yani kelimenin kökündeki bük eylemini de koyuyorum. Ve bu benim çok daha hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekliği ve var olan şeyi bükerek bir faydaya evriltiyor, yönlendiriyor. Ki şimdi aynı kelimelerde bir de şu var, bagi büyü yapmak ve büyüyü bozmak olarak kullanılıyor. Buna baymaktan geliyoruz. Baymakta bağ kuvvet anlamında, bayibin de bağlı olmak anlamında. Yani baymak bağlamak. Bizde bugün zaten büyü çoğunlukla bükmek dediğin gibi bağlamak için de Aynı çok şekilde. kullanılır. Bağlama büyüsü de Var. vardır. Zaten ee... hepsi bağlama galiba değil mi? Böyle <gülüyor> yani. <gülüyor> Aynen yani bir sonuçta başlarda öyle değil ama <gülüyor> sona doğru öyle bağlama <gülüyor> bağlamayla gidiyor. Evet. Bilirsiniz büyü olduğu yerde muha muhakkak mana konusu geçer. Özellikle oyunlarda yani büyü kılıç vesaire oyunlarında mana önemli bir şeydir. Bunun geldiği yer ise bu Malezya kökenli bir kelime ve şey anlamına geliyor. Kişinin içindeki büyülü güç, kaynak anlamına geliyor. Bunun bayağı bir üzerine düşünmüşler. Batıda da özellikle çok düşünülmüş. Bunun batılı gözle Yunan dilindeki karşılığı dunamis. Dinamizmin aslında kökeni bu. Ve dinamizm bugün bizim e, düşündüğümüz gibi değil tabii ki. Doğada var olduğuna inanılan, özellikle belli nesnelerde, bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda daha belirgin olan dinamik ve mistik kuvvetle yüklü bulunma inancına deniyor dinamizm. Ki zaten Türklerde de bunun iye gibi bir karşılığı vardır. O taşın, suyun, ağacın içindeki o ruhu. Ruhu ifade eder. Evet bu hani Mısır'dan bahsetmiştik ya musallat bölümünde kaba ak diye üç tane ayrı şey var ruhu var demiştik. Aslında mana kelimesi e, tamam Malezya'dan çıkmış olabilir ama bu İpek yolunun ucunda duran Araplar vasıtasıyla e, belki biraz bildiğimiz mana anlamına da geliyor olabilir. Ben kelimeyi şuradan e, yakalıyorum. Yani meşhur. Bir espri lafı vardır ya, Fransızca ruh demek oluyor. Spritten ya da işte e, geliyor İngilizceden, Anglo-Saksan kültüründen düşünürsek. Aslında e, bir ruh, bir can, bir diğerlerinden farklılaştıran bir öz kıvamında, manasında ah, mana dedim yeni e, anlamında kullanılıyor. Ben mana kelimesini hep bir şekilde mana, içsel güç, iç, senin varoluşunla alakalı olan, yani o iye, hani elk diyeceğim olmayacak ama iye. Mesela ya bir kral da olduğu zaman da tanrısal bir şey oluyor, kut gibi düşünüyorum. Açıklaması o zaten. Yani insanın içindeki büyüsel, büyülü güç. Evet. bir onlar büyülü güç hani, olarak hani görüyor. Tanrı e, üfledi içine e, heykelin dediği var ya. Yani o, üflediği şey gibi. Hı. Biraz daha ben açayım meseleyi. Dunamis'in ve Mana'nın yani bendeki kaynaklarda onlar yakın mı bilmiyorum ama Polinezya dilinde olduğu da söyleniyor Mana'nın. Ayrıca Mana'yı baya karşılık olarak düşünürsek Amerika'da, Sioux'larda, Wakanda Hı. Irakualarda Orenda, Alkonginlerde Manitu, Mabitu pigmelerinde Megbe, Kongolularda Elima, Hindularda Brahma, Eskimolarda Silla, Çin'de Te gibi çok yoğun bir şekilde her yerde karşımıza çıkıyor bizdeki Y gibi. Şimdi her yerde olsa da hayvan ve insanlarda özellikle büyücü ve sanatçılarda daha çok kendini gösterdiğine inanılıyor. Bugün durduğumuz yerden bu bana biraz karizmayı da aslında hatırlatıyor açıkçası. <gülüyor> çiğ zaten yani o Çince versiyonuna T'nin yanına şeyle koyalım. Çiğ gücü derler yani. Yaratıcı güç de anlamında olabilecek. Oradan da oraya geliriz. Yani yaratma gücü. Şimdi bir sanatçı ne yapar? Yaratır. Evet. Bunu herkes yapamaz. Yani bunun için bir özel yeteneği olması gerekir. Ya da yaratmaya, yaratmaya e, ya da dışa vurmaya yönelik olarak. Yani içinden taşman gerekiyor ya, sanat ya öyle aynen. bir şeydir. İşte bu taşma meselesi çok ilginç, biraz karmaşık aslında ama... Şimdi bu ise dönmem gerekiyor. Dunamis iki şeyin, felsefi olarak iki şeyin aslında iki kavramı birden içeriyor. Potentiality and Actuality. Yani gücürlük yani yalnız güç olarak kalan gerçekte etkisi olmayan şeyle gerçeklik ikisinin aynı anda olması ve buna yine Batı'da entelekya diyorlar büyünün temeli yani bu olmadan zaten büyü yapılamıyor. Hmm. Being at work staying the same. Yani bir eksiksizliği bütünlüğü aslında ifade ediyor. Hem çalışan çalışan bir sistem var ama hem hem de o sistem hareket etmiyor, duruyor. Tam bu potansiyel sadece tek bir anlam içeriyor. Yani her varlığın tamamlanmış, olmuş hali, tamam mı? Bu enerjiye ve bu potansiyeliyle gerçekliğin bir olduğu an, bu potansiyelle gerçekliğin bir olduğu an entelekia, dunamis, mana. Bu arada entelekia dedin bütün oyunlarda çok rahat görebilirsiniz. Mage olan veya Sorcerer olan veya işte büyü yapabilen bütün klaslarda interlekt birinci birincil stat'tır. Evet ve zaten interlekiya sadece bu değil enerjiye daha çok bu bahsettiğim interlekiya bu durumun bu anlatmaya çalıştığım benim de hani uzun süredir anlamaya çalıştığım bu durumun sürekliliğine deniyor. Yani sadece potansiyel olarak kalmayan ve şu anda var olan her şey bu çalışıyor olma halinde. Ve her biri kendine özel ve uygun olan bütünlüğe doğru meylediyor. Yani herkesin aynı değil. Herkes ettiği şeye doğru o enerjiyi enerjiye kullanıyor. Kısacası aslında Azeri Türkçesinde ben bunun net bir karşılığını buldum. Özü özünde maksada malik olan demişler. Çok da iyi demişler bence. Evet. Pers bu arada... Atar ve Aban olarak ikiye ayırıyorlar. Biri yani Atar'ı biz severiz bugün. Atarlı çocuk falan diye bahsederiz ya o Azeri dilinden şey Azeri Türkçesinden geçme. Hatta Türkçenin Azeri şeyinden şivesinden mi diyeyim artık? O kadar ayırmayalım çünkü ya bayağı Türkçe bu. Atar oradaki aslında ateş demek. Aban da bildiğimiz abdan geliyor. Su demek. Bunların ikisinin insan vücudu üzerinde tezahür etmesiyle alakalı diye geçiyor. Zerdüş öncesi İran dininde de. Dillemedim din dedim onu da <gülüyor> şey yapayım. Dininde de ateş bu kadar yüksek değil. Aksine ee, orada bir çiftlik var. Bir ikilik sistemi var. Ehlimen yani bildiğimiz zar düştün şeytanı e, aslına bakarsanız su ejderi mi diyeyim su cini gibi davranıyor. Ahuramazda da ateş cini ateş e, meleği ya da ateş tanrısı gibi davranıyor. Orada o ikisinin birbirini bir tamamlaması var. Yani sahip olduğunuz güç ya da hadi potansiyel diyelim bu kelime güzel karşılıyor ve modern Türkçe'ye çok güzel yerleşti. Potansiyeli bir işe bir sonuca çevirmek manasında ateşle su gibi davranıyor. Su hep içinizde ama e, o ateşe dönüşmesi gerekiyor ya da ateşle önlenmesi gerekiyor gibi bir durum var. Bir küçük ekleme yapacağım. Biraz önce bahsettiğin şey aslında bakarsan bizdeki insanı kamil tasavvufta geçen insanı kamile biraz yaklaşıyor ama insanı kamil bu kadar dışa dönük. Yani böyle hani ben dıkışa vuruk diyorum artık. İçinden fışkırarak dışarıya bir şey eylemlerle, yapmış olduğu hareketlerle kendini göstermez. Aslında kendi içinde bir tamamlanmışlık ifade de Orada bir aşkıncılık var. Aşkını da efori olarak geçiyorlar. efori diye geçiyor. Hani üçü Spartalı'da gittikleri, sordukları rahipler vardı. Yani böyle her tarafında şey, eforlar direkt oradan aklınıza gelsin. Büyüyle uğraşırken artık... Çok öte noktaya geçmişler, aşmışlar artık çizgiyi ve hem insanlıktan çıkmışlar, orada Frank Miller resmederken onları çok çirkin yaratıklar haline getirmişti ama sıra dışı olduklarını düşünelim. Orada bir efor şeyi var, bir dışa vurma hadisesi var. O ikisi birbirini karşılıyor gibi geliyor bana. O zaman şöyle diyebilir miyiz, oradaki raipler özünden çıkmış, yani çalışma var ama özden çıkmışlar yani. <gülüyor> i̇nsanlıktan sapmışlar birazcık gibi görünüyor. <gülüyor> büyünün neden yapıldığından bahsetmiştik. Büyünün bir fayda getirmesi gerekiyordu. Peki bu insan medeniyeti ya da kültür yolculuğu boyunca büyüyü ne sebeplerden yaptı? Büyü belki de hangi aşamalardan geçti? Şimdi ilk çağlardan yani daha doğrusu insanın mağaralara resim yapmaya başlamalarından itibaren zaten büyünün izlerini görüyoruz. burada gördüğümüz ilk şey kutsama oluyor. En önemlisi zaten kutsama veya işte bereket. İlken insanların mağaraya çizdikleri özellikle ritüel resimler mağaranın dip kısmında, mağaraların dip kısmında olan resimler. Ve burada e, görüldüğü kadarıyla o avın iyi geçmesi veya çok büyük bir hayvan avlayacaksa onun karşısında galip gelmesini amaçlayan resimler olarak adlandırılıyor. Mağaranın dip tarafında olması konum itibariyle aslında orada bir statüde gösteriyor mu? Tabii ki. Yani Tabii ki. mağaranın yani dibine... O Kutsal olarak. Oraya herkes büyücü. gitmeye cesaret edemiyordur. Sadece işte o majiler ya da işte ne bileyim taş zaten, devri büyücüleri gidiyor gibi. Zaten dipte olmasından dolayı yani korunaklı olmasından dolayı özellikle e, o şekilde ayarlandığını yapıldığını yani kutsal olması için herkesin ayak basmaması için yapıldığı söyleniyor. Şimdi tabi e, buna baktığımız zaman hani ilk başta neden yapmışlar neden büyü yapmaya büyüye ihtiyaç duymaya başlamışlar? Bir bereket dedik bereketli olsun diye yani kutsama, başarı, sağlık, zenginlik, zafer, savaşta galip çıkma gibi şeyler için. Yani burada aslında bir eyleme, bir işe başlamadan önce kişilerin uğurlanması diyebilir miyiz? Tabii ki. Yani tabii ki. uğur ve uğurlama kelimesini biz bugün tabii çok yaygın kullanıyoruz ama kökeninde bu var. Kişiyi uğurluyorsun talihin ya da bu işi yaparken şansın yoluna gitsin gibi. Evet şans okumak gibi ya da şans evet. dilemek evet. gibi. Korunma var tabi bu da çok önemli bir başka şey. Özellikle o zamanlar için hastalıktan, doğal felaketlerden, şanssızlıktan, kötü talihten korunma. E, o zamanın insanı düşünecek olursanız her türlü şey başına gelebilecek durumda. Evet yani apseden koruma büyüsü vardır kesin dişinde diye düşünüyorum çünkü biliyorsunuz onların hepsini kötü cinler yapıyorlar o çağlarda diş peresinin oradan çıkma ihtimali bile <gülüyor> olabilir diş şeytanı öyle. varmış meğer böyle <gülüyor> çırtan sonra bir başka çeşidi ise açıklama yani doğaüstü gibi görünen o zaman için işte ay tutulması işte güneş tutulması yıldız kayması işte yıldızların belirli kaybolması vesaire gibi evet. şeyleri açıklayabilmek için ki son daha sonraları bu astrolojiye doğru zaten e, astroloji daha sonrasında da astronomiye kadar e, gidiyor kontrol e, kontrol gene aynı şekilde doğaya müdahale edebilmek yani rüzgarın yönünü değiştirmek işte şimdi zaten yavaş yavaş görüyorsunuz o çağlardan itibaren günümüze kadar biraz da şey değiştiriyor, kılıf değiştiriyor. Neydi ilk önce koruma kutsamaydı, ondan sonra açıklama olarak gelmeye başlıyor ki astroloji, astronomi, simya vesaire bu işin içine giriyor. Sonra kontrol olarak çıkıyor karşımızda i̇şte doğaya müdahale etme, rüzgarı yönlendirmek, bilgi almak işte mesela bir şeyleri simonlayıp onlardan geleceğe dair veya işte geçmişe dair bilgi Almak. Bunu edebiyatta çok kullanıyorlar değil mi? Mesela Arita Blake'in girişinde de bir necromancerdı o ve vasiyet bırakmadan ölmüş kişileri ile kısa sürüldüğünde diriltip vasiyeti açıklıyordu. Notere ve avukata gibi böyle çok güzel bir setingi altyapısı da vardı. Tabii zaten kültürlere bakacak olursanız kültürlerin hepsinde ilahi güçlerden haber alma isteği vardır. Bu yönde kullanılan ayinler, büyüler vesaireler vardır ki bu da çok normal. Yani belli bir noktada kontrol etme amaçlı yapılmaya çalışılması da çok doğal bir gelişim olarak görünüyor. Daha sonra değişim var. Şimdi kontrol altına almaya çalışıyorlar, bir yandan da değiştirmeye çalışıyorlar. Neye? İşte bir olayı değiştirmeye çalışıyorlar, bir olayın akışını Savaş gibi mesela savaş kaybedilecek bir savaşı kazanmak için yapılan büyüler veya bir kimseyi değiştirmek için iyi olan bir kimseyi kötü yapmak kötü olan bir kimseyi iyi yapmak için veya bir olağanüstü bir gücü kendi yararlarına kullanabilmek için değiştirmek gibi tabi bütün bunlar hani bunlara ait ritüelleri duaları işte çeşitli törenleri vesaireleri de bu gelişimle birlikte değişiyor. Coğrafyaya göre de değişiyor, modernleştikçe de değişiyor. İyi veya kötü etki. Şimdi en son geldiğimiz noktada bu. Zaten burada da büyü ayrışıyor. Yani büyük kelimesi ayrışıyor. Nasıl ayrışıyor? İşte ak büyü, kara büyü olarak ayrışıyor. Ki bunu daha sonra mavi büyü, kızıl büyü, ondan sonra sarı büyü vesaire olarak ki edebiyat tarafında bunu çok Görüyorsunuz yani tamamen gökkuşağı renklerine de bürünebiliyor ama sonuç olarak sayabileceklerimiz işte ak büyü ne? iyi büyü, kara büyü, kötü büyü bir de kızıl var tarafsız veya nütral dediğimiz e, büyü. Bunlara girmeden Hı? ben bir şey söyleyeceğim şimdi bizi dinlerken çığlıklar atıp kardeşim bu kadar dilden bahsettiniz niye büyü büyü büyü diyorsun sihirden bahsetmediniz diyen birileri çıkacaktır diye tahmin ettim de evet. onu söylemeden geçmeyelim istiyorum şimdi. Dilimizde büyü sihir ve tılsım kelimeleri eş anlamda kullanılıyor genelde. Arapçadan geliyor sihir. Büyü karşılığında kullanılan isim de bu zaten. Ee, Osmanlıca Türkçe sözlüğe göre sihrin ikinci anlamı büyük kadar etkili şey ve fettanlık. Üçüncü anlamı da şiir ve güzel söz söyleme gibi insanı bağlayan sanattır. Tılsım kelimesi de Arapçadır ve çare, olağanüstü etki gibi anlamları vardır. Hani bu İngilizcedeki spell gibi aslında buradaki bizdeki manasıyla sihir galiba. Kökü olarak aynı. s geliyor galiba. Sahara falan da diyen var. Ha. Sihir. Bir de şey var. Tılsım aslında bakacak olursanız bir maddeye bağlıdır genelde. Hani evet. tılsım adı geçtiği zaman, kelimesi geçtiği zaman bir madde de muhakkak ondan bir, bir nesne diyeyim daha doğrusu. Evet, evet. Bir nesne ona bağlı şekilde gelir. Hı hı. Bizdeki üzerlik ondan sonra bu e, talisman olarak geçmiş Avrupa'ya. Evet, evet. Muska, Muska bir yerde karşılıyor yani onlar kökeler, yani köken olarak kelime birebir tutmasa da işlevsel olarak bunlar zaten benzeşen şeyler. İşte dedik ak büyü kara büyü dedik en son nihayetinde geldiğimiz yani bugün hani inanan hala varsa büyünün varlığına ak dediğiniz zaman iyileştirir işte kötü olan kişiyi iyi yapar korur kollar bereket verir vesaire şeklinde düşünebiliriz. Kara büyü ise tamamen bunun tersi olan yani şeytanla birebir ilişkilendirilen e, kötücül büyü evet. anlamına gelebilir. Ee, şimdi ak büyü biraz da sağlık işlerine tıbba dönüşmüş mü acaba böyle Tabii ki içinde, zaten Bütün şey boyunca bakarsan yani bütün tarih boyunca bakarsan aslında ilk başlarda yapılanlar hep ak büyü olarak nitelendirdiğimiz koruma bereket vesaire amaçlı evet. yapılanlar. Daha çok biraz benim anladığım kadarıyla hani orta çağa yaklaşırken e, karanlık ve orta çağa yaklaşırken bu biraz dönüşüyor. Şeye özellikle. Hani kötü niyetle kullanma vesaire şeklinde. Şimdi tabii ki Perslerin kullandığı ayinlere de biz şey olarak düşünebiliriz. Yani ben eğer Yunanlı olsam derim ki evet kötü büyü yapıyorlar. Niye? Çünkü biz savaşı kaybedelim diye yapıyorlar. Ama aslında onların yaptığı hani evet bir manipülasyon onların gözünde ama zafer kazanmak için yapılan bir Büyü. Yani karşı taraf kaybetsin diye yapıyor ama aslında kendi kazansın diye yapıyor. Onlara göre hak büyü. Ya bir de şey de var mesela Darius'tan sonraki dönemde özellikle İskender, Pers'in üzerinden geçtikten sonra tam kelimenin tam anlamıyla bir dozer gibi geçip, geç, yani silindir gibi ezip geçtikten sonra yazılmış olan bir tane kitap var sıkça benim bahsettiğim arda -Virahname. Bunun içerisinde mecleri meclerin uygulamalarını, Ondan sonra Zerdüşt'ün o arkaik, antik zamanlarındaki dünyaya yaklaşımlarını, o evren düzenini, hani kozmogoni diye bahsettiğimiz evren bilimini vesairesini hepsini gayet güzel anlatıyor. Şimdi Yunanlı'ya ters gelebilecek kültürel kod manasında bir sürü şeyleri de var. Mecler kanı şey tutabilmek için, nasıl diyorlar ona, daha rafine bir kan tutabilmek için mesela, kendi kız kardeşleriyle evleniyorlar. Hatta bu öbür tarafa geçen Arda Virafname'yi okuyun. Çok güzel bir eser. Bayağı da ufkaçıcı da bir eser. Neler dönmüş burada diyorsunuz bazen. <gülüyor> marjinal biz miydik? <gülüyor> biz marjinal miydik falan. Arda Viraf adını alan, gene adını hatırlamıyorum Mejin. Yedi tane kız kardeşiyle evli ve dini seviyede bayağı yüksek seviyede ve bir peygamber halinde olması var. Ve yani bu kişiler bu hurdanlıklarda bu narkotik demeyeyim de psikotrop maddeler yakıyorlar mesela. Öyle bir vegde haline geçiriyorlar kendini. Uyuşturucu var şey var. Kızılderiler'de olduğu gibi veya bizim şamanlar'da Şamanlar. olduğu gibi yani bravo. bu bilinen bir şey. Ondan sonra e, bizdeki oruca benzer bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Hı. Çünkü yani büyüğünün aşamaları var. Orta çağda Avrupa'da da direkt olarak seviye koyuyorlar. Bir büyü yapmadan önce yapman gereken şeyler var. Bir defa hazırlanman gerekiyor diyorlar. Bunda da oruç ya da dünyadan izole olma gibi kavramlar Arınlar. çok neler. Tabi Tabii tabii arınma Hı. doğru kelime bravo. Neyse yani belli bir aşamalardan geçmesi gerekiyor bu insanların ee, ve bu uygulamalar da günahlının o zamanki ahlaki yargılarıyla bir şekilde altından kalkamayacağı mefhumlar ya da zaten aralarında bir düşmanlık olduğu için araya kılıç girdiği için artık bir şekilde e, kötü şeyler bunlar. Bunların yaptıkları tamam ahlaksızlık bilmem ne diye kötüleyebilecek şeyler var işin içinde. Ben şunu merak ediyorum aslında bunların hepsi bir yerde bir izah ya. Hı hı. Şimdi biz bir sürü şeyi çözdük uçmayı falan çözdük. Buradan atlayıp 16 saat uçtuk mu Atlantı'ya aşıyoruz, Amerika'ya ulaşıyoruz mesela attık. Benzer şekillerde çok ekonomik bir şekilde davranarak insan öldürmeyi çözdük mesela. Şarjöründe 30 tane mermi alan tüfekler falan yaptık. Meydan savaşları ortadan kalktı gibi. Ya da işte nükleer silahlar yaptık. Biz doğaya biyolojik karşı bir sürü şeyler yaptık. Yani. Evet hatta yani genetik, biyolojik silahlar üzerine insanlar konuşuyor. Aslına bakarsan bugün kullanılan işte bu genetik silah veya biyolojik silahların insanı değiştirmesi, dönüştürmesi, hasta etmesi de o zamanın Kötücül büyüleri olarak görülebilir mi? Buyurun yani zombi hikayesi işte. Evet. Andet hikayesi. Yani sonuç itibariyle biz bir şeyler yaptık ve devam ediyoruz. Süreç devam ediyor. Medeniye, teknoloji yoluna devam ediyor. Yani biz teknolojik olarak medeniye anlamda bir sürü şeyler yaptık. Bir sürü büyük adımlar attık. Artık Ay'a gittik. İşte Mars'a bir robot gönderdik. bizim avatarı henüz olmasa da sonuçta oradan bilgiler alıyoruz vesaire. Bir sürü şeyi çözdük. Doğa olaylarını anladık. Bir şey samına etmiyoruz zaten. <Gülüyor> e, makineler yapıp içerisine işte fazilojik kontrolle AI'lar yazıyoruz, düşünüyoruz falan gibi. Şimdi ölüm, ölüm ne olacak? Çünkü bu şeyin, büyünün ya da işte bilinmezliğin, gizemin gelip dayandığı en büyük yer, en büyük olgu ölüm. Şimdi biz yanlışlıkla önümüzdeki 50 sene içerisinde yaşlanmayı, ölmeyi e, ve yeniden dirilmeyi çözdüğümüz anda büyü müzeye mi gidecek? Yoksa insanlar inanmaya devam edecek mi? Ben onun ayrımındayım çok beyaz. Bugüne bakacak olursan yani bugün de hani teknolojinin ne kadar geliştiği malum hala büyüye inanan varsa o zaman da inanan olacaktır bana göre benim düşünceme göre. Çok Çünkü bütün, bütün bir popülasyonun nüfusu aynı şekilde eğitemediğimiz için. Yani bugün hala Amazon'da yaşayan ve dünyayla ilişkisi olmayan şeyler var. Kabileler var. Ya Oralara gitmene gerek yok. Bugün Amerika'da, Orta Amerika'da yaşayıp çocuklarını doktora götürmeyen, aşı yaptırmayan, e, aşı yaptırmayan Orta Amerika'ya gitmeye gerek yok. New York'ta da buluruz. Aşı yaptırmayan adamlar yaşıyor. Yani onlar dini inanışın arkasına sığınıyorlar. Batıla inanan çok adam var ve bu batıla inanış hala... Çok basit hastalıklar çözüldüğü halde evet. e, bunun çözülmesini engelliyor. Büyüyle çözmeye çalışıyorlar. Hiç müdahale etmeyip evet, e, tanrıya mi? bırakmaya çalışıyorlar vesaire. Ee, ya bir de şey de var, çok büyük kolaycılığı var aslında bu kurumsallaşmış yerleşmişliğinlerin. Biz bunu demiştik diyecekler en son noktada. Ya zaten ölümsüzlüğü hani bulmak için sürekli uğraşıyoruz. Ya. Bütün evet. hani programlarımıza en az bir kere değiniyoruz zaten bu ya. hani ölümsüzlük. <gülüyor> zaten korkunun en büyük, en başlıca şeylerinden konularından biri olduğu için asla bizim konularımızdan çıkmayacak bir evet. olgu bu. Yani insanoğlu ölümsüzlüğü bulmak için sonuna dek gidecektir. Bulduğu zaman da o bile yetmeyecektir. Başka bir şey bulmak için yola çıkacaktır yani. Tabii canım A ölümsüzlüğü, B ölümsüzlüğü diye büyü kendine yeni mecralar yaratacak gibi görünüyor. Yani sadece mesela şu anda yaşlanmayı önleyici bir sürü şey var. Düşünecek olursan aslında o da bir parçacık ölümsüzlük veya işte organ nakli olsun. Yani eskiden öldüren çiçek hastalığı vesaire olsun. E, botoks. botoks. Vesaire. Daha büyük büyüm var. Hani her ne kadar insanı maymuna çevirse de şu anki uygulamaların pek çoğu. Çünkü evet. yani deri sonuçta gevşiyor yani. Ne kadar gerersen gel. Nereye kadar geleceksin Yani kökü... senden çıkarıp <gülüyor> alman lazım ya, en sonunda. Yok hayır kadar. yani kök hücre tedavileri falan konuşuluyor. Aslında bugünün yapılan bütün bu uygulamaları düşünsene. Sen kırışıklarla dolu bir suratı bir anda bebek poposu gibi gergin bir hale sokuyorsun. altına sana büyü. Büyü neden kötüydü? Büyü neden siyah ya da beyazlığı kısmına da bir gelelim. Şimdi Türk filmlerine, Türk korku filmlerine yakın zamandakilere bakarsanız eğer büyüyü yapan insanlar gerçekten bir e, hayvanı bağlasanız yaşamayacağı bir yerde o kokmuş, kasaplar alınmış üzerinde et parçaları duran ki kasaplar öyle alınacağını zannetmiyorum. Kasapların işi bilir, bütün etleri sıyırmışlardır ama özel yapılmış kemikler, eskitilmiş şeyler, her taraf çerçöp falan bir ortamda yani bu aslında e, batıdaki cadı sahnelerinin evet. Türkiye'ye aparılmış hali gibi geliyor. Ee, yaşayan yerlerde yapılan kapkaranlık şeyler. Yani iyi, hayırlı bir tane büyü olmaz her şey yani rahmani bir büyü olacak diye bir şey yok. Her şey şeytani olacak gibi bir kavram var. Şimdi sen mesela beri büyücü olsan, hmm. e, alemin anahtarı da senin elinde olsa. Hmm. Sen öyle e, bir köpek kulübesinde mi kulübesinde mi yaşardın? Ya delisin ya. İşte ahalaka ve akla ters <gülüyor> ama bunlar çok siyah beyaz böyle. Bu, bu doğru da değil. De de 1700'ün 1800'ün cadılarıyla bugünün e, Anadolu topraklarında İstanbul'undaki büyücüyü karşılaştırmamalıyız yani. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi olayın bir de romantizm tarafı var şimdi evet. cadı dediğin şey zaten hani şu anda algıladığımız şey cadı olarak günümüzde nedir kötü bir şeydir yani iyi bir şey olarak algılamıyoruz bunu cadı ne yapar büyü yapar büyü kötüdür şimdi böyle bir algılama olduğu zaman direkt sen zaten çirkin bir şey yapıştırıyorsun karşındaki ne evet, evet toplum kabul yani güzel bir şey. Ama et, işin edebiyat kısmına e, kaydığın zaman oraya bir romantizm sokmak durumundasın. Vampir nasıl parıl parıl parlıyorsa e, cadı da 90-60-90 e, şişe gibi vücutla ortaya çıkacaktır yani. Evet evet genç cadılar, yaşlı cadılar diye de zaten orada bir ayırmak hani, Vampir akademisinden tut Harry Potter'a kadar veya işte ne bileyim e, diğer pek çok e, romantizm ama aynı zamanda supernatural horror tarzında e, günümüzün furyasını düşünecek olursan bu gayet normal ama biz Türkler demek ki nelerimizden vazgeçmiyoruz. Cadı dediğin çirkin olur, kötü yerde yaşar. Ondan sonra insanı uzak tutar. İşte biz onu cadı demiyoruz. onu bugün. Biz ona bugün. üfürükçü diyoruz. Haş. İşte cinci diyoruz. Atıyorum bilmem ne. Ben bu adamları gördüm. Gerçek hayatımda evet. karşılaştım bu kişilerle. Hiç de öyle göründükleri gibi değiller yani. Elinde cep telefonu gezinen, elinde böyle evrak çantasıyla dolaşan adamlar. Şahit olduğumuz örnekler. Biz sadece işte korku filmi icra ederken, korku kitabı yazarken bu arketipe çok takılıyoruz demeye çalıştım ben. Öyle pislik içinde de yaşanmaz. Çünkü pislik dediğiniz vaktinde bulunmayan kimyasal araçlar büyük ihtimalle. İşte karganın burnu lazım. Bilmem nenin kanadı Tabii lazım. Minarenin aslında... tozu lazım. İşte şey aktara gidiyoruz mesela. Aktarlar biz geçen hafta bir böyle fotoğraf görmüştük. Neydi boynun bükülmesin artı 18 yazmışlar yanına. Daha büyük büyücü dükkanı yok. Çünkü otlar sarkıyor, kenarda biberler, baharyeler, bilmem ne falan. Hayır onu bırak zaten hani düşünecek olursanız bütün büyü pratiklerinde şey diyeyim Avrupa büyü pratiklerinde e, hep aynı şey geçer yarasa boku Yani bu yarasalarda ne varsa. İlaç yapıyorlar ama şimdi ya, ağır yapıyorlar ya, şimdi anladın yani. mı? Yani işte dönem zamanında. falan konuşunca Weft'ten bahsetmeden geçmeyelim ha, işte. istedim de yani bir de Weft diye bir şey var ee, benim gördüğüm kadarıyla sadece kağıtların üzerine filmlerimizde Arapça yazı yazıyorlar gibi görünüyor. Bu iş aslında öyle kağıda Arapça yazmakla çözülmüyor. Bunun bir matematiği var, bir süreci var, ciddi bir ...arkasında çalışma var. Biraz ondan bahsedelim. Yani bu e Ebced hesaplı muska yazıları bunlar. Bunlar bu kutuları var, şekilleri, içine yazılan her şeyin anlamı var. Bunlardan ben, bahsedelim. Ben hikayenin başına gitmek istiyorum o zaman. Sen çok yanlış bir yerden konuyu açtın. Ve galiba <gülüyor> programın geri kalanını götürecek. Ve Yahudi kabalasıyla kırıl kırılımlandığı, ayrıldığı yerler olduğunu söylüyorlar. 11. ve 12. yüzyılda e, Arap İspanyası'nın içerisinde yan yana 3 tane ev düşünün. Orta tarafta bir kabalist yaşıyor kendi e, öğretilerinde. Ve sağ tarafında bir Hristiyan, sol tarafında da bir Müslüman oturduğunu düşünün. E, ve bu ikisinin Müslüman ve Hristiyan'ın kabalistin öğrencisi olduğunu düşünün. Vefkin gelmiş olduğu, ev hesaplarının gelmiş olduğu yer gerçekten de bugün araştırmalar vesaireler hep gösteriyor ki Kabala'nın ve Yahudi e, alfabesinin üzerine kurulmuş olan bir matematik. Ve VEF çıkartmak gerçekten yani filmlerde öyle karikatürize edildiği gibi bir şey değil. Biz üniversitede sınavlara girdiğimiz zaman mühendislik hesapları falan gereken yerlerde yanımıza Casio'nun FX serisi, e, türev Integral vesaire alan hesap makinelerini taşırdık. Öyle bir alete gerek duyuyorsunuz. Bir defa oraya bir tane matriks çiziliyor mesela VEF de meşhurdur. Hatta bugün gidin Topkapı Sarayı'nda e, şeyin... Fatih Sultan Mehmet'in ve diğer şehzadelerin kısımlı, gömlekler. kısımlı gömlekleri var. Onların üzerinde vefikler vardır. Doğalar vardır. Onların çıkartılması gerekiyor. O, o tablo, o mizan diyeyim artık. E, gerçekten çok büyük formüllerle, hesaplarla vesaireyle. Tabii kişiye göre doğum tarihi ismi vesairesi Tabii, ya, tabii. O, o zaman ne yıldız vardı ne bilmem ne vardı falan filan şeklinde hesaplayarak hepsini hesaplayıp şey yapıyoruz. Çok subjektif bir şey yani bu formülün ortada bir netliği de yok. Hmm. E, neyi neyle toplayacaksınız neyi neyden çıkartacaksınız vesaire diye vefki bilen de bilmiyorum ben çok tartışmalıdır. Oraya yazdıkları şeyin ne anlama geldiğini hangisi ne kadar biliyor o ayrı. Bugünkü geldiği noktada işte Facebook'ta vesairede karşılaştığımız isimlerin e, harflerini numaralandırıp onları toplayıp işte sen şöyle şansısın, senin kişiliğini şöyle yok. Yani, kaç senesini öleceksin? Şey gibi. Ha gibi. <gülüyor> var ya yani İsmin o algoritma var yani. O turfallar gibi. Çin bir ayrımını koymak gerekiyor. İnsanlar neden büyüye inanıyor? Büyü ne işe yarar falan diye bahsettik. Bir de büyünün doğasıyla alakalı birkaç bir şeyden de bahsedelim. Büyü türlerindeyken. Dedik yani ya doğaüstü doğa üstü ve doğa dışı, doğal olayları manipüle etmek falan gibi şeylerden konuştuk. Bütün bunların olması için evrenin büyülü bir evren olması gerekiyor. Çok net olan bir şey var. Daha önceki programlarda sıkça dile getirdiğimiz bir şey vardı. Bir organik evren, iki lojik, mantık, rasyonel evren. Şimdi rasyonel evrende yaşıyoruz. Türkçesi bu. Yani arabalar rasyonel evrende çalışıyor. Uzaya roketler rasyonel evrende gönderiliyor. O oluyor bu oluyor. Hastalıklar rasyonel evrende çözülüyor. Siz maaşınızı da rasyonel dünyada evrende alıyorsunuz. Fakat gönüllerde bir de organik evren var. Masanın üzerinde duran, bizim şu an bir tane bardak var mesela. Bu bardağın bir ruhu olduğunu düşünmek. Biraz anamistik hani bir yaklaşımla. Bu organik evrene dönüştürüyor bir anda sizin rasyonel evreninizi. Bunun da bir canı var. Bunun da bir aklı var. Bunun da bir tepkisi var. Can çok güzel kelime. O karşılıyor. Özü var. Öyle düşünün. Ve bu akıllı akıllı bir öz var. Bardağın akıllı olduğunu düşün. Şimdi organik evren kavramını kabul ettikten sonra organik evrenin içerisinde bir başka bir boyut daha açıyoruz mesela. O da büyülü evren. Bu aynı zamanda bardakla doğru şekilde iletişime geçersen o sen konuşuyor ve sen bardağa büyü yapabiliyorsun. Hani bükmek dedik. Onu büküp başka bir şeye çeviriyorsun. Bardağı alıp bir şişeye çevirmekten, yüzeysel olarak, şekilsel olarak farklılaştırmaktan bahsetmiyorum burada. Aynı Pinokyo'da olduğu gibi tahtadan bir çocuk yapıp onun bir anda insana dönüştürmesinden bahsediyorum. Büyülü evren tam olarak bu. Büyülü evrenin beraberinde getirmiş olduğu bir şey var. Makrokozmos'ta yani sizin etkileyemediğiniz gökyüzünde, uzayda, evrenlerde olan şeylerin hepsi insan vücudunun içerisinde de gerek bir etki, gerek de varoluş itibariyle bir şekilde tümleniyor. Yani insan bedeninde olan her şey aslında evrende de oluyor diyor. Bugünkü bu astroloji, fal bakmak, efem şu olsun bu olsun gözden iristen ya da kulağından kaşından avcunun içerisinden bir şeyleri anlamak, kişinin talihini belirlemek gibi şeyler aslında küçük dünyada, küçük evrende yani insan bedeninde gerçekleşen şeylerin aslında büyük dünyada, büyük evrende bir, o kocaman komple kozmos yapısının içerisinde de bir etki, bir sebeple neden olabileceği. Ee, bu konu çok uzun süre boyunca düşünülmüş, artık insanlar ve kültür tarafından, medeniyet tarafından isterleştirmiş bir hadise. Bugün mesela çok ilginç bir örneği vardı gene bu büyü e, gizem ve bilim kitabının yazarlarının bir alıntısı vardı. Diyor ki Antik Romalılar evden çıktıklarında kapının önünde kaldırımda yürürken tökezlediklerinde o gün yani bunu bir talihsizlik olarak düşünürlerdi karşılarına bir İşaret bir emari olarak çıkan şeyin günlerini kötü geçirebileceğini ya da herhangi bir şeye karşı tetikte durmaları gerektiğini e, söylerlerdi. Ama modern insanlar buna dikkat etmezler diye bir genelleme yapıyor. Ne yazık ki modern Türkiye'de buna insanlar dikkat ediyor bildiğimiz kadarıyla. İşte e, ya bugün işlerim ters gitmeye başladı İnşallah kötü bir şey olmaz ya da çok güldük sonunda çok ağlamayalım gibi şeyler var ve insanlar gönülden inanıyorlar buna. Mesela şey var imtihana giderken pirinç yutturmak gibi bir geleneğimiz var. Tabii tabii yani o pirinç düşünün dönüşecek ÖSS kazandıracak artık büyük. Tabi e, Tabii arkadaşlar şimdi burada tek başına konu olabilecek kadar büyük olan nazar diye bir şey var bizde yani deveyi kazanı İnsanı mezara sokar biliyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Çatlatır değil mi? Böyle ağlat ağlat. 19. yüzyılda yaşamış olan şair Francis Thompson, her şey birbiriyle bağlantılıdır. Bir yıldızı rahatsız etmeksizin bir çiçeğe dokunamazsınız diye yazmış şiirinde. Aslında bu günümüzdeki o kelebek etkisi diye bilime kapılanmaya çalışan, yamanmaya çalışılandır fikrin Sahte biliminde bir nevi alt türü. Ama Arthur C. Clarke da 1950'deki o meşhur alıntısında geçmişin büyüsü bugünün bilimidir. Geleceğin büyüsü de, şey de, teknolojisi de bugünün büyüsü olacak büyük ihtimalle diye anlamlandırıyordu. O nedenle birazcık bu konuda biraz muğlak bir bakışa sahip olmakta fayda var. Hala çözemediğimiz şeyler düşünürsün. Gelelim sanata. Kurguda büyünün kullanılmasına bir bakalım. En çok kullanıldığı yer zaten fantezi yazın. Bunu kesinlikle inkar edemeyiz. Muhakkak diğer bütün jenralarda, türlerde kullanılıyor olabilir. Bu bir dedektiflik hikayesi de olabilir. <gülüyor> veya bir gerilim de olabilir. Veya bir drama da olabilir. Ama en çok kullanıldığı yer fantezi yazın. Fantastik kurguda diyelim. İlk önce bir bakalım nasıl kullanılıyor. Bunun çeşitleri var. Özellikle fantastik yazında. İlk kullanım şekli... Büyü kişinin yani bir kişinin içsel yeteneği onunla doğuyor. Yani bir gift hediye olarak e, hediyeyle doğuyor. Ve belli bir noktadan sonraki bu genelde erişkin yaşına vardığı zaman bunun farkına varıyor. Hikaye boyunca bu kişi bu e, büyüyü eğitmek ve onu kontrol altına almak zorundadır. Bir diğer örneği ise büyüyü çalışarak öğrenmek. Yani bu kişide içsel evet bir yeteneği var ama içsel bir gücü yok. E, büyüyü çeşitli yazıtlardan ve kitaplardan okuyarak öğreniyor ve tabii ki yapması gereken çeşitli ritüeller var bunun için veya ritüel olmasa bile scroll dediğimiz yani parşömenlerden okuyarak bir eğitmen tarafından eğitilerek öğreniyor. Şimdi hemen popüler kültürü kaçırmayalım. Bugünün sürmekte olan çok iyi bir dizisi var. Jonathan Strange ve Mr. Norrell. Bunu tavsiye edelim. Burada tam da bunu görüyoruz iki tane büyücü var biri doğal ne yaptığından bile haberi yokken büyü yapabilen adamla çalışmış yıllarını vermiş ve o sayede büyü yapan adam gibi iki tane adamın İngiltere'de büyük kaybolduktan sonra savaşta özellikle büyüyü kullanıp durduğu yerden daha saygın bir yere taşıma çabalarını izliyoruz çok güzel bir dizi. Aslında bu ilk ikisinden bahsettiğimiz yöntemler sadece büyüyle alakalı değil, gelişim döneminde ya da bilgiye yönelik olan herhangi bir eğitimde üç madde halinde sıralanan şeyler, gnosis, agnosis, pityas. Hatta ben bunun üzerine öykü yazdım için iyi biliyorum. Bir tanesi sen bilemezsin, Tanrı sana bildirir diyor. İçsel olarak sen bununla doğarsın gibi bir şey var. İkincisi okuyarak ya da araştırarak öğrenebilirsin. Pityas'ta bayağı acı çekerek, tecrübe ederek öğrenebilirsin. Diye izah ediyor. Tabi bunu alıp teknik okul mezunlarına da verebilirsiniz. Yani bazıları yeteneklidir. Analitik zekası vardır. Bazısı da acı çekerek tezlerle bitlerle falan bitirebilir gibi. Ama yapı gene aynı. Yaklaşım aynı. Bu anlama meselesiyle de aslında insanların anlamasıyla da bence çok şey ilgili bir mesele. Yani basitçe bazı insanlar hemen anlarlar. Söyleyerek yani lafla anlarlar. Bazı insanlar okuyarak anlarlar. Ben bir kitapta okumuştum. Bu benzetmeleri yapıyordu. Onlar için şey diyordu. Bazı insanlar da illa o elektrikli tele işemek zorundadırlar öğrenmek için diyordu. <gülüyor> yani sakat büyücüler de çok geziyorlar. <gülüyor> Sağ tarafı fareye dönmüş falan. <gülüyor> Hacı çekmişler. Evet, yani. evet, evet. Evet, diğer bir şıkkı da. Bunun armağan edilmesi. Ha, bu nasıl armağan edilir? Doğa üstü e, varlık tarafından kişiye bir anlaşma veya bir ortaklık veya aktarma yöntemiyle e, büyük gücünün e, o kişiye aktarılması, armağan edilmesi. Bu da var kullanım şekillerinin arasında. Evet. Bir başkası. Bir büyülü obje tarafından yani büyü içeren veya büyü gücü içeren veya bir şekilde ona bağlı bir varlık olabilir bu. Buna en güzel örnek mesela Alaaddin'in sihirli lambasını evet. e, gösterebiliriz. E, bundan bir güç bahşedilir veya bir şekilde e, kullanılmına verilebilir. Evet eğer obje demezsen mesela hayaletli evler tanımınıza da uyuyor bizim. E, e, üzerine yani, program yapmışlar. E, evet olabilir. En son olarak da büyülü bir mekan veya bir bölge. Mesela bir ülke. Büyülüdür. O ülkenin içinde o büyüyü kullanabilirsin ama o ülkenin dışına çıktığın zaman artık aslında şey işe yaramaz gibi. Veya gittikçe azalır gibi. Böyle pek çok örneği var. Yani nasıl kullanılıyor İşte kalıtsal güç, lanet. Öğrenci dediğimiz disciple yani el verme el verme ha, el evet. verme evet. kaza eseri yanlışlıkla büyülü bir şeye basıp <gülüyor> büyü bulaşması gibi <gülüyor> <gülüyor> ilahi bir mirasla doğmak yani yarı tanrı gibi seçilmiş kişi olmak bu zaten en önemlisi budur yani literatürde hep bir seçilmişlik vardır hep bir seçilirler yani hiç böyle seçilmemiş birinin <gülüyor> kaza eseri <gülüyor> çok az the, rastlanan the bir şey. The one. The, the one. chosen one. Ama orada şey de var ya ben hep ona karşı çıkarım. Daha doğrusu içime bir türlü sinmez. Seçilmiş kişi vardır. Hmm. Tamam mı? Gelip böyle bütün toplum, şeyin bütün o diyarın, alemin falan bilmem nesine hepsinin sahibi olacak. Ama eğlencelidir. Yani. İşte, işte orada, orada da böyle önemli bir nokta var. Yani evet. çok zayıf birinin sizin gözünüzde yani asla olmayacak birinin seçilmiş kişi olup da bir anda belli bir noktadan başka bir seviyeye geldiğini görmek, geliştiğini görmek de güzel, eğlenceli bir ya, şey. Bu zaten eğlencenin ötesinde çok temel bir kuraldır. İnsanların çoğunluğu kendi içlerinde kendi zayıflıklarını çok net görebildikleri için aslında herkes... Kendini zayıf görür. Zayıf gördüğü için de bu tarz karakterlerle özdeşleşmek dünyanın en kolay işidir. Herkes bu karakterlerle özdeşleşir. O güçsüz yanlarının çünkü güçlü bir şeye dönüşüp insanları etkilemesini isterler. Bunu izleyerek özdeşleşmeyle de aslında bu tatmine ulaşırlar. Kurgunun da zaten e, insanları kendine bağlamasının en önemli özelliklerinden bir tanesidir bu. Yani bir seçilmiş kişi, iki kaybolmuş değerlerin ortaya çıkması işte onur gibi veya işte cesaret gibi veya işte fedakarlık gibi şeylerin günümüzde artık çok az görülen şeylerin fantastik kurgu aracılığıyla tekrar canlandırılmaya çabalanması. Burada iki tane şeyim olacak, benim itirazım olacak. Birincisi bu seçilmiş işinden devam edip Seçilmiş kişi vardır, onun üzerinde bayağı bir işte yani yüksek yetenekler, güçler, şunlar bunlar var. Fakat bunların bir sorumluluk getirdiğini insanlar kaçıyorlar. Çoğu seçilmiş kişi aslında sıçılmış kişi oluyor. <gülüyor> Siz bütün bir memleketin, bütün bir diyarın, bütün e, pis işlerini vatandaşın üzerine omuzlarına bırakıyorsunuz. Ona bir sorumluluk görüyorsunuz. Diyorsunuz ki başım belada. Yani bunu sadece bir kişi söylemiyor. Bir koro halinde bir medeniyet söylüyor. Sen gel bizi kurtar. Ve ikincisi de fantastik kurguya gelmeden önce romantizm senelerdir hatta yüzlerce senedir bu işten ekmek yiyor. Hı hı. Her gönülde bir aslan yatar ya hani böyle. Hı hı. E, herkes de bir kendisini bir düşünür dediğin gibi böyle yani basit sıradan kişilerin bir anda kralı prens'e bilmem neye dönüşmesi gibi. Ya da bir başarı hikayesi satılması gibi bir durum var. O yüzden de insanları bayağı avlıyor bu konu diye düşünüyorum. Ama fantastik kurgu okurları %90 itibariyle genç insanlar ya, bunların onurdan, fedakarlıktan, başka şeyden, yani bir nostaljiden, geçmişin o yüksek duygularının pompalanmasından ne anladığını ben çok merak ediyorum. Yani zaten gencecik insansınız, çağınızı yaşayın, çağının iyi duygularını vesairelerine tuttun. Geçmişi niye bu kadar seviyorsunuz, niye istiyorsunuz ben anlamış değilim. Çünkü fedakarlık diyorlar, onur diyorlar. Yani bunu söyleyen adam zırhla geziyordu, zırh. <gülüyor> Geçmişte olduğu için fedakarlık, onur, şeref bunlar hikayelerde var. Yani insanlar eskiden onurluydu, şimdi değiller. Şimdi onur düştü, şimdi fedakarlık kalmadı. Bunlar büyük, devasa öykünün içindeki, devasa bir yalanın bizdeki yansıması. Yani o zaman da yoktu da. Şimdi biz nostalji dediğimiz şey tam o zaten. Geriye baktığın sırada hikayeyi sen öyle yazıyorsun. Yoksa orada mı orada da ahlaksızlık aynı orandaydı. Nüfusa oranlı olarak düşünelim. Hatta belki daha fena ilişkilere sebep oluyordu. İşte gücü eden, yeten yeteniymiş ya yani. Yani benim söylediğim de o. Yani hmm. okur için o şekilde görünüyor. Yani artık hmm. bu olgular yok. Halbuki evet dediğin gibi o dönemde de yoktu. Hani belki vardı bir kahramanlık şeyleri vesaireleri örnekleri onur örnekleri falanları filanlar ama insanlar bundan şey ben yani bu arada bir şey söyleyeceğim bir şey ekleyeceğim. Hani bunları okuyan hep genç insanlar gibi bir sınıflandırma yaptı. Ben 45 yaşadayım hala okuyorum. Fantastic Ruhu Gurguyu. genç diyelim. Tamam bağlayalım bak bu, bu ters bir tartışı Hayır, yani gerçi, Gerçekten ben, e, ben 35 kurguyu... yaşına geldim yani. ben, ben de, de gençlik kalmadı ki. Ben fantastik kurguyu oldukça eğlenerek severek okuyorum. Yani tür olarak benim favori türlerinden ve yazmaya başladığım türlerden bir tanesidir. İlk fantastik kurgudan bir örnek verelim. Yani Bir iki tane erken dönem vereyim mesela. Edward Bulwer Layton'ın yazmış olduğu Zanoni, okült bir e, roman. Babilon zamandan yani Babil zamanından beri yaşayan bir e, sor yani bir e, büyücünün aşk yüzünden e, ölümsüzlüğünü kaybetmesini anlatan bir roman. Aynı zamanda Ril var bunu daha evvel istilada işlemiştik e, bu da yerin altında yani daha doğrusu dünyanın altında başka bir evren mi diyeyim artık e, medeniyet Ril'un medeniyet medeniyette altı. yaşayan bir medeniyet e, bunların da Ril adını verdikleri bir güç kaynağı var. Bu da büyüye benzetilebilir çünkü hem iyileştirmek için hem de silah olarak kullanılan bir güç kaynağı. Biraz bilim kurgu birazcık da aslında hani ne taraftan baktığınıza bağlı Alister Crowley'nin var ki kendisi zaten okültüst olarak bilinir ve kendine ait de yaratmış olduğu bir Tar din vardır. Tarikat din, evet. Tarikat Tarikatı vardır, Telema diye. Bununla ilgili zaten kendi e, kitabını da yazmıştır, kutsal kitabını da yazmıştır. Ama Moonchild mesela yazmış olduğu Moonchild adlı roman buna bir örnek verilebilir. Onu da söyleyelim, 6.45 yayınlarından 2000'lerin başında çıkmıştı Ay Çocuk olarak. İyi, ee, biz de çok dalga geçmiştik. Böyle aftan topluyorsanız yüzünüz ay gibi olur ya. Ay parçası Ay parçası ile. Ay parçası. <gülüyor> şeyi unutmayalım. Ee, Göten'in Faustun'u. Baya evet, baya evet. büyücü çünkü. Yani Süleyman Mührü'ne. Mephisto'yu hapsetmeler bilmem neler o. Shakespeare'i unutmayalım. Doğru. The Tempest. Mesela orada da trajikomik bir oyundur ama. Macbeth'teki cadıları unutmayalım. Evet, Daha onların, büyüğü yok herhalde. Evet. Onların biliyorsunuz şey ritüeli de ünlüdür. Hı. O tek, e, tekerlemesi mi evet, diyelim. Evet. Lovecraft'ı kesinlikle es geçmiyoruz zaten o tam olarak bu konuyu işlemiştir ve pek çok hikayesinde buna rastlayabiliriz. Gelelim Lord Dunsanye. Lord Dunsany aslında hani bizim ülkemizde çok bilinmiyor bir iki tane basılmış şeyi var ama hani çok bütün hikayelerini bulmak çok zor ancak işte yurt dışında ki orjinal Kitaplardan edinebilirsiniz veya internetten indirebilirsiniz. İnternette pek çok eseri rahat rahat okunabiliyor. Kendisi hem Lovecraft'a hem Robert Howard'a hem de Tolkien'e ve Gaiman gibi isimlere ilham olmuş bir yazar. Ve fantastik yazında oldukça önemli bir yazar ve pek çok eseri var. Saymaya kalksak. Bitmez öyle söyleyeyim ama en, yani bu konuda şu anda konuştuğumuz konuda en önemli çıkanı e, The Curse of the Wise Woman yani Bilge Kadının e, Lanet. Laneti e, şekli 1933'te yazılmış. Tolkien'i kesinlikle es geçmiyoruz. E, Fantastik e, yazın ve büyü kılıç konusunda e, en önemli şeylerden bir tanesidir, duayenlerden bir tanesidir. Günümüze doğru kayacak olursak hemen bilinenlerden bahsedelim. İki tane geniş realm vardır yani dünya vardır bu konuda. Biri Unutulmuş diğerler. ikincisi de Ejderha Mızrağı serisi. Çoklu kitaplar serisidir bunlar hepsinde farklı farklı hikayeler anlatır. Her, hemen hemen her karakterin kendine ait bir serisi vardır diyelim. Ama bunda da büyü, kılıç e, vesaire ön şeridir. Zaten fantastik yazında büyü çokça kullanılan bir şey olduğu için. Benim sevdiğim Gedik Savaşları ve Güç Kalıpları vardır. Hmm. İki seri olarak. Onları da tavsiye ederim eğer okumak isteyen varsa. Gelelim Korku'ya. Ondan evvel ben şeyi ekleyeyim hemen. Le Guin'in e, Deniz serisi hmm. de. Evet evet. Baya baya büyü temelli. Zaten yani e, şimdi bunların hepsini ben favorilerimi saydım ama yani <gülüyor> saymaya bir kalksak Fantastik yazında büyüyle ilgili olanları zaten işin içinden çıkamayız. Koca tabii, bir kütüphane saymamız tabii, gerekiyor. Tabii ama şey Leguin önemli e, galibin dediği gibi. Çünkü aslında bugün kültürün altını üstüne getirmiş popüler kültürü yıkmış devirmiş e, Harry Potter serisi e, alıntı değil bile bir çalıntıdır. Yani bu yüzündeki yaradan seçilmiş çocuk olmasına, bir yaratığın çağrılmasına, e, isimlerin bir büyücü okuluna girmek için kullanılmasına kadar... Bütün fikirler e, Ursula Le Guin'in. Reportercular şimdi tepemize binecek. <gülüyor> Modern e, romanda büyü ve korkuya şöyle bir baktım. Pek çok örneği var ama benim aklıma e, takılan ve benim okuduklarım var. King'in Dinner adlı bir romanı var. Zayıf olarak geçiyor. 1984'te çıkmış bir kitap bu. Bir çingenenin bir adamı, şişman bir adamı lanetleyerek adamın gün geçtikçe erimesini ve aslında zayıflıktan öte iskelete doğru yol almasını anlatan bir hikaye, çok güzel bir hikayedir. Kunstada da Tik Tak adlı bir eser var. Bu da voodoo büyüsüyle alakalı bir voodoo dol bırakılıyor bir adamın kapısına ve ondan sonra o lanetten kaçmaya başlıyor adam. E, bu da güzeldir. Benim epey eğlenerek okuduğum, e, hani korku gerilim ama e, severek okuduğum, aynı zamanda eğlendiğim bir e, eserdir. Anita Black serisini muhakkak burada söylemek lazım. Çünkü büyünün bolca kullanıldığı nekromansiden tutun, witchcrafta witchcrafttan tutun diğer şeylere yani. bol bol bulabilirsiniz bu seride. şey Hayvan mezarlığını da ekleyebiliriz. Büyülü bir yerde yapılan hmm. bilinçsiz bir büyü. Gibi bir şey var ama yani bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Clive Barker'dan, işte Peter Straub'a kadar büyülü evren kabul edilerek e, hikayeler onun üzerine kurulduğunda büyü artık oranın bir gerçeği haline geliyor. Ben şeyi soracağım sadece yani şimdi özellikle korku söz konusu olduğunda fantastik görüyoruz bunu da büyünün ters tepmesi hadisesi var ya hı hı. yani o birazcık daha büyüyü insanlardan uzak tutmak ya da işte büyüye gitmeyin gibi. Yani yola gelin gibi bir kom spotu gibi bir hale alıyor. Ha, hep söylüyüp durduğum için gene de geçemeyeceğim. Hikmet oluyor aslında orada. Hı hı. Büyünün tamam işe yarar bir şeyi var fakat e, ne istediğine dikkat etmelisin falan gibi bir korkutma. <gülüyor> <Öyle birisi de>. <gülüyor> <gülüyor> Dilek dilerken ne istediğine <gülüyor> dikkat, <gülüyor> dikkat edin. <gülüyor> e, evet. e, o da birazcık kolaycılık oluyor. Bugünlerde eğer büyüyle alakalı bir şey yapıyorsanız e, yapmayın. Bu kalıbı kullanmayın diyorum. Bin bir geceden beri devamlı aynı şeyi kutluyoruz. Baktım. Daha evvel de bahsettiğimiz bir film vardı bu e, Malifus Malificarum'un e, konu edildiği belgesel tadında yapılan Hexen 1922 yapımı. Burada büyüden ve cadı çekicinden ve işte e, bahsedilen bir film. Daha sonra aklıma Warlock geldi. Warlock Hı -hı. filmi geldi. Ta 1980'lerde eğer yanlış hatırlamıyorsam. Epey beni sarsan bir filmdi. Yani tabii yaşım da o zaman göz önüne alınırsa, nasıl Bayağı bir tırsmıştım yani o filmden. Barlow mesela kelimesini ilk orada duymuştum ben. Ee, sonra mesela Suspiria geldi aklıma. Gene bir e, kız kolejinde e, olan işte cadılarla ilgili bir film. Sonra başka örnekler var mı diye baktım. İşte 2005'te bir Skeleton Key var. O gene cadılarla ve şeylerle Spellbind dediğimiz işte bağlama büyüsü. bağlama büyüsü işte vesaire gibi. Drag Me to Hell var. Beni cehenneme yolla şeklinde. Sam Raimi'nin 2009 yapımı. Sonra biraz aksiyona geçiyoruz. Solomon Kane var. Gene 2009 yapımı. Bu arada 2009'da yani bir furya varmış. Hı, evet. Bu konuyla ilgili olarak onu anladım ben. Çünkü ondan sonra da The Unborn var. Tamamen The Book la ilgili bu anlatmıştım yani Yahudi inancındaki ruh kötü ruh. 2010'da tadında. çok güzel aksiyon filmlerine dönüşmüştü o dönem böyle bir geçişlerle. İşte bir evet. sonrasında da 2011'de Season of the Witch var Nicolas Cage'in. Onun haricindekiler hepsi zaten baktığınız zaman genelde bu türün hani belli başlı bahsedilecek filmler var. Gerisi hepsi daha çok B tarzı film Kategorisine kayıyor. Söyleyecek çok şey var ama ben de araya hemen Rosemary'nin bebeğini eklemek isterdim. O çünkü Hı. metodik bir şekilde e, uzun bir süre boyunca kıza bir şeyler içiriliyor, bir şeyler yediriliyor, özel yöntemlerle bakılıyor. Bayağı evet. bir büyü şey formülü. Ben söylemedim ama bir de şeyden Hı. bahsediyorlar. Onu seveceğim muhakkak çok ölmüşler. The Wicker Man, 1973 yapımı. Ah, Weaker Man, oynadı hatta, değil mi? Ee, rahmetli oldu geçenlerde. Christopher Lynn olması lazım. Bir adada druidlerle alakalı geçiyordu. Onun gösterimi vardı geçen aylarda İstanbul'da. Evet onu bir seyretmek lazım. Bayağı evet. bir iyi eleştiri almış. Şeyi gene söyleyelim ama. Bu sezonun 2015'in en iyi, en böyle e, renkli göz alıcı dizilerinden bir tanesi. Jonathan Strange ve Dr. Mr. Norrell. Kesinlikle takip edin. Çok keyifli, çok eğlenceli bir e, dizi. Ve gerçekten de büyüyü merkeze almış. Ve hikayesini Büyü etrafında geliştirmiş. Çok keyifli bir şey. Aktüel, güncel bir şey zaten. Onun üzerinden bence durum kesinlikle izleyen otizik. Bu hafta da Büyüyü konuştuk. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, teşekkürler. Görüşürüz.